kurtuluş çaresi bulmak demek. Ama bizde tamamen olumsuz bir manaya kazandırılmış bir şekilde olumsuz işlere çıkış çaresi bulmak manasına gelmiş. Burada da yani e, Türkçedeki manaya hile hilelerin akla tesiri diye bu manada kullanıyor. Bu manada söylüyoruz. Pekala hileler akla tesir eder mi veya geçici sayılır mı? Yani her nevi yani hilelerin 5000 bin türlüsü var. Saymakla da bitmeyecek kadar var. Bunun içerisinde domateslerin güzelliğini, elmaların güzelliğini öne yumak çürüklerini arkaya saklamak, ufak tefeklerini, yamruyumunu, bunun gibi hileler bir dünya olduğu gibi bunun daha ciddi boyutlarda olanları var. Bunlar akde ne oranda tesis ederler? Bunu hatırlatan birkaç kelime söyleyeceğiz. İnşallah ondan sonra yolumuzda devam edeceğiz. Hileler genellikle bir Fiil yoluyla yapılır. Fiil yoluyla yapılan hile diyorsunuz. Evet. Fiil yoluyla yapılan hile. Şimdi örnekler izaha tesirlidir. Yardımcıdır ve gen yardım eder. Ne gibi fiil yoluyla yapılan hile? Unuttuk ama kaynakta olanı söyleyeyim sonra ben paylaşacağım. Misal olarak adam, yani mesela şöyle, şöyle yazın sonra izah edeyim ben, not tutuyorsunuz mana. Su biriktirilen, su biriktirilen su değirmeninin satışı değil. Şöyle diyeyim, su değirmenleri onu ütmek içindir. Biz değirmenleri falan unuttuk artık öbürünü de bilmiyoruz da. Adam derede su azalmış Su gelmezse su değirmeni çalışmaz ki. Su gelecek ki bir de onu biliyorsunuz dereden ayırırlar. Ayrıca bir bending içerisine alırlar. Sonra yaklaşık yüksekten aşağı hızla düşürürler. Düşen su değirmenin çarkına çarpar. O çarkı döndürür. O çark da değirmenin taşını döndürür. Kısaca böyle çalışır. Peki ara değirmende, derede su azalırsa değirmenin bendinde de su azalır. Dolayısıyla bizim taş dönmez. Adam artık değirmenle su azalınca oradan buradan deriyi sağa sola çekince adam ne yapıyor? Kendine ait bir gölette su biriktiriyor yukarıda. Değirmene satacağı zaman müşteriye göstereceği zaman bende yukarıdan açtırıyor. Taş gürül gürül dönüyor. Tamam. Sonra satıyor. Sattıktan sonra ortaya çıkıyor ki su biriktirmeden bu değirmen düzenli çalışmıyor. Derenin suyu yetersiz gelmiyor. Ne yapıyor? Müşterinin gözünü yaptığı fiille bayamış oluyor. Bu öğrendikten sonra satıcı muhayyerdir. Dilerse değirmeni yade edebilir. Çünkü hile yoluyla karşı tarafı kandırma var işin içinde. Tamam. Bir örnek daha yazın. Bu daha cazip. Daha dünya kadar var. Siz de bulabilirsiniz. İçini doldurabilirsiniz. Sun iyi yollarla müşteriyi çok gösterme. Bunu en iyi işportacılar yapardı. Yeni bir işportacı gelip de eskiden Beyazıt Meydanı'nda çok işportacı vardı. Şimdi ortadan çoğunu kaldırdılar. Diğer işportacılarla onlar ahbap olmuşlardı artık. Yeri birisi gelince işporta tezgahını açmaya başlayınca uzaktan bulunanla birkaç işportacı hemen gelirler. Oradaki malları ne açıyor ne yapıyor bilmiyorum. karıştırmaya başlarlar. Millet göre millet de oraya gelir. Millet çoğalınca yavaş yavaş işportucular, herkes tezgahın başına gider, müşteriler artık işin başında kalırlar. Şey olarak, müşteriyi çok, bunu çok yaparlardı. Ama bunun daha orijinalleri var. Semtini söyleyeyim Belki bilen vardı. Bir semtte lokantacının bir tanesi diyor ki, çevredeki dükkanları geziyor. Olan bir vakayı anlatıyorum. Çevredeki dükkanları geziyor. Ya diyor, kaç yıllık arkadaşız diyor. Birbirimizden haberimiz yok diyor. Ben lokanta işletiyorum diyor. Yani içinizde gelen var gelmeyen var diyor. Ama diyor öğleyin şu kadar yemek hazırlanıyor. Yemek hazırlandıktan sonra belli bir saat sonra müşteriler çekiliyor. Elimde bir sürü malzeme var diyor. Ben bunu dostlara versem ne olur diye düşündüm diyor. Kısaca diyor saat iki iki buçuğa kadar diyor benim lokantada iş çok oluyor uğraşamayız doğrusu diyor. Ama iki iki buçuktan sonra eğer karnınız acıkırsa ederse lokantamızın kapısı açıktır diyor. Ne isterseniz gelecek size diyor. Bu dostluğun bir karşılığı olsun, şöyle olsun, böyle olsun insanları ikna ediyor. Tamam yemek yemeyin diyor. Siz uğraşın saat iki buçuk oldu mu ben ne yemek isteyeyim. İki oldu mu o ikiden başlayabilirsiniz. Adamlar hayret ediyorlar, takdirde ediyorlar demek ki şey var vesaire vesaire. Ondan sonra saat 2'den sonra bunlar işlerde ısmarlayacaklar, ısmarlıyorlar. Ora istiyor, buraya istiyor, her tarafa yemek hakikaten geliyor. oran 15 gün böyle devam ediyor. 15 gün sonra işin aslı çıkıyor, adam lokantaya satıla çıkartmış. Gelen adama da şöyle anlatmış. Saat 2'ye kadar zaten o dolu oluyor. İkinciden sonra da bizde telefon yağar. Yani dış e, satışlar başlar. Oraya yemek gider, buraya yemek gider. En az o kadar da lokantadaki müşterinin bir iki katı da dışarıda var. Reklamı böyle yapıyor. Adamı da getirip iki üç gün oraya oturtuyor. Hatta saat iki oluyor, iki buçuk oluyor. Telefonlar yağmaya başlıyor. Oradan şey, buradan şey. Oraya yemek, buraya yemek, oraya poşet, buraya poşet. Dükkan müthiş çalışıyor. Adam on beş gün sonra dükkanı satmış. Sattıktan sonra bir daha yemek gelmez olmuş. Gelmez olunca bilmem ne olunca işin aslı asları ortaya çıkmış. Adam bunları dükkanın lokantayı satışı için kullanmış. ve sayır Alın size fiil yoluyla hile. Kısaca olur muymuş? Oluyor. Millet fena değil. Yani bu zekayı doğru yolda geliştirseler inanın çok şey olur. Evet. Ama geliştiriyor. İki. Yalan söyleyerek hile. Örnek, bu daha basit. Bu mala, bu mala, şu kadar verdiler vermedim. Bu çualla. Bu malı şu malzemeden yaptırdım. Bu mal şu ülkenin malı. Nokta nokta nokta. Şimdi bu malı şu kadar verdiler vermedim. Bunun dahası var. Yani bu malı bu fiyatı asla hiçbir yerde bulamazsın. Ben şöyle ediniyorum da şöyle oluyor vesaire bunun dünya kadar şeyi var. Takılıyorum bir zamanlar. Tabii üçüncü köprü yapılacak. Üçüncü köprünün de yolu devam edecek. Üçüncü köprünün yolları nereden geçer? Biz haber aldık. Üçüncü köprünün yoldu buradan geçecek. Arsaların fiyatı da bir ona göre. Arsaların satışları da ona göre hızlanıyor. Şimdi ondan sonra yani bu arada daha kimsenin haberi yok. Ankara'da bir arkadaş var bilmem imar müdürlüğünde bilmem nerede oradan bize haber geldi. Kısaca bakıyorsun bütün tepelerde sadece o değil bu ihtimalli tepelerin hepsinde emlakçılarla müşteriler dolaşıyor. Ya diyorsun sen kimsenin haber yok diyorsun ama dedim şu karşıda gezenler bir tanesine takıldım latif olsun diye şu gezenler ne onlar niye geziyor onlar daha tam bilmiyorlar onlar tahmin yürütüyorlar. Biz şöyle şöyle haber aldık. Şimdi tabii 3. köprünün yollarına gezdiler. Onlar 3. köprünün yollarında giderken İzmit Körfezi'ne karşıya geçen bir köprü de çıktı. Hemen onun yollarına gezmeye başladılar. Tabii onun uzantında Karamülsel'de ondan Bursa tarafına doğru emlakçılar hep birden oraya koşuştular. Tabi onlar oraya koşuştururken Tayyip tuttu bir dakika İstanbul kanalı çıkarttı. Yürü ya, bütün emlakçılar İstanbul kanalının çevresine. O da yetmedi nasıl diyeyim 3. havaalanı haydi oraya kafaları döndü neticede ortada. Bir de yeni şehir kurulacak oralara falan filan derken her tarafa koşuştular. Herkesin kendinin haberi var bilmedi ne var. Ama netice itibariyle yani öyle şeyler anlatıyorlar ki müşteriye hakikaten inandırıyorlar. Tabi doğruluk payı olan da var. Doğruluk payının üzerine kurgu olan da var. Söylemeden satın alıp ortaya çıkanlar da var. Şu da şu da var bu da var. Buraya istimlak gelecek diyen de var. Yeşil alan gösterip satın alıp satın alır alma yeşil alandan çıkaranlar var. Ve benzeri yazık ki bütün bunlar ticari hayatın içerisinde dönüp dolaşıyor. Ama bakınız ticari hayat bu nevi hilelerle iç içe olunca değerini kaybediyor. Bununla uğraşan insanlar da değerini kaybediyor. Bu sefer işte ticaret lekeli oluyor. Dediğimiz gibi halbuki ticaret yani hayatın devamı için en az tarım kadar önemli olan, birçok hayat kadar önemli olan bir unsurdur. Çünkü dünya kadar mal ticaret ehli sayesinde bir beldeden bir beldeye, bir ülkeden bir, ülkeden, bir ülkeye gidiyor, insanları buluyor. Bir de vaktiyle elhamdülillah o devreyi bir hayli geçirdik. İnşallah daha da geçiririz. Bu ithal malı deyince akan sular duruyordu. Sanki ithal mallarının hepsi iyi veya hepsi sanki ondan daha kalitesi yapılamaz. Bu şuradan geldi buradan geldi diye de akan sular duruyordu. Şimdi Çin malları şimdi Çin malı deyince başka şey söylenmeye başladı. Çin malı olan başka ülkelerin malı diye takdim edilmeye başladı. Bu tip hatalar da çok yapılıyor. Bir de bu nevi malların üzerine, Çin malların üzerine bir bakın bazen Çin malı yazmıyor. Ne, ne yazıyor? Bilmem ne üslubuna göre yapılmıştır yazıyor. Bilmem işte Japon stili diyor, bilmem ne stili diyor, Belçika stili diyor falan, İsviçre stili diyor. E oraya Çin malı olduğunu yazmıyor, yapan Çin. Ama oraya öyle bir kelime yazıyor ki, şimdi Mazda'nın parçasını, araba parçası üretiyorlar. Aynı Mazda'nın yazı stiliyle Mozda yazıyorlar. Daha, daha yani uzaktan bakayım hiç dikkat etmiyorsun. Sonra kelimeye bakıyorsun. Mazda değil ki mozda. E, şuydu buydu. Bütün bunlar hep neydi? Hilali satış çerçevesinin içerisine girer. Bir de 3 üç diyorsunuz. Üçüncü şahısların hilesi var. Bu da sık kullanılıyor. Şimdi Üçüncü şahısların hilesi daha ziyade nerede görülüyor? Açık artırmayla açık eksiltmelerde görülüyor. Adam açık artırmaya oturuyor. Malı satışa çıkarıyorlar. Açılış fiyatını ilan ediyorsun diyor. Adam 80 diyor. Bir bakıyorlar oradan bir tanesi 85 dediyse tamam devreye henüz girmiyorlar. Ama hiç kimseden ses çekmiyorsa 85 diyor oradan bir tanesi bağırıyor. Oradan öbürü 90 diyor. derken diye millet tutuşuyor. Tutuştuktan sonra bunlar geri çekiliyor. Millet tamam. Millet durgunlaştıkça bir rakam artırıyorlar. Ortalık kızıştıkça geri çekiliyorlar. Ve neticede rakamı yükseltebildikleri kadar yükseltiyorlar. Bu veya da düşürecekleri kadar düşürüyorlar. Bu nevi ayak oyunları çok doğru ayak oyunları değildir. Yani bu maalesef sık yapılıyor. Açık artırmalarda en çok bu uygulanıyor. Satışlarda da bu uygulanıyor. Araba açık artırım satışlarında sık sık uygulanıyor. Ee, ve bazen de bundan daha ötesi yani açık eksiltmelerde genellikle şirketler arası açık eksiltmeye biliyorsunuz daha çok e, ihalelerde ve benzeri şeylerde yapılır. Büyük işlerde yapılır. E, oralarda tehditler de devreye giriyor. Bütün bunlar nedir? Caiz değildir. E, Akde'de büyük oranda tesiri vardır. Evet. Kampanyalı satış caiz yani. Kampanyalı satış caiz yani bu sefer ne yapıyor? Ya zaman zaman bu ateşleyici bu tip şey olabilir. Bilgi, verilen bilgi doğru olmak şartıyla güzel de bir şey. Şu var. Yani fiyatı aşağıya doğru çekerek esasen kampanya veya ek hediye vererek ne yapıyorsun? Cazibiyetini artırmaya çalışıyorsun. Sürümden mesela fiyat aşağı çekmeden insana ne kare oluyor? Diyelim ki yani bir malı 100 liraya satıp Ondan 20 lira kazanacaksan, 10 lira kazanıp da 3 mal satarsan 30 lira kazanırsın. Yani bu şekildeki bir ateşleme yapmak için, sürümden kazanmak için ne yaparsın? Kampanya yapabilirsin. Bunda sıkıntı yok. Evet. Mesela yani alış hedefi olmayan veyahut da iş yapma hedefi olmayan insanların devreye girerek suni olarak fiyatı yükseltmeler. Çünkü alış hedefi varsa bir şey diyemiyorsun. Ne oluyor? O hile değil. O da almak istiyor. İstediği fiyatı yakalamak istiyor. Ama alış hedefi yoksa devreye girmesi ve fiyat artırması nedir? Bir hiledir. Bu doğru değildir. Evet. Şimdi riba diyorsunuz. Parantez içinde faiz. Evet. Riba üzerinde he, dur, dur doğru. Doğru doğru. Riba'yı da işledik. Affedersin. Tamam. Şimdi kira akdi diyorsunuz o zaman. Kira akdi. Ben de hatırladım. Riba'yı iki ayırmıştık. Ribel fazla ribel nesiyedir. Tamam. Hocam, hı. Hı. Öyle mi? Hmm. Şimdi birkaç kelimeyle yani söyleyelim yani neticede çok da detayına e, ben de girmeyeceğim ama bazı şeyler. Şimdi Cenab-ı Allah ayeti kerimede bunu yazdığımı yani hatırlıyorum ama Şe Allahu'l be ve harrama riba Cenab-ı Allah. Ama şimdi şöyle şöyle diyelim. İlk önce yine onu daha önce de vurgulamıştık. Bir şey daha vurgulayayım. Bu Fiilin işlemin adı yani parayla direkt paraka araya hizmet girmeden araya başka mal ihtiyaç giderici bir mal girmeden paradan para kazanmanın yoluna biz ne diyorduk faiz diyorduk. Anlaşıldı. Şimdi şö şöyle diyelim yani bu cemiyet hayatına ne yazık ki hizmet etmez. Cemiyet hayatının enflasyonun temelinde bu yatar. Hadiseyi şişirir. Bu yüzden dolayı ne demiştik? İslamiyet bunu istemiyor demiştik. Çünkü fiyatları karşılıksız kabartma yapıyor. Her şeye rağmen bu nedir? Bizde haramiyetinin şiddetine rağmen batıl akit değildir, fasit akittir demiştik. Fasit akit neydi? Tamir edilebilir. Akitlerin adıydı. Nasıl tamir edilir bir haram aktı, bir faiz aktı? faiz olan bölümünü makaslar atarsanız gerisin geri dönerseniz tamir olur demiştik. Ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim'de haramiyeti en şiddetli olan belki nedir? Faiz haklıdır. Asıl adının da faiz olmadığını riba olduğunu söylemiştik. Riba bu şekilde tarif edilir. Devlet eliyle faiz işlenmeye başlandıktan sonraki 1900'lü yıllarda ne yapılmıştır? Riba kelimesinden herkes, bütün Müslümanlar nefret ettiği için onun yerine faiz kelimesi bulunmuştur ve oturtulmuştur. Faiz kelimesi nedir? Dolup taşan demek. Bereket denen demek, ortan demek. Yani bakınız ne oluyor? Su bir kaba doluyor, doluyor, doluyor. Sonra taşmaya başladığı an o taşıntıya neden da denilir. Faiz denilir. Bu da ona benzetilmiştir. Bu kelime kullanılmıştır. Arap aleminde faiz de demiyorlar, faide diyorlar. Fayda getirdiği fayda manasına kullanıyorlar. Biz böylece faiz kelimesini kirletmiş olduk. Araplar da faide kelimesini kirletmek kirletmiş oldular. Yani bütün bunlar fa faizi temizlemeye, ribayı temizlemeye yetmedi. Diğer kelimeler de kirlenmiş oldu. Ayet-i Kerimelerdeki şu vurguyu hatırlatayım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz belki haramiyeti vurgulandıktan sonra ya eyuhellezine amanu takullaha ey iman edenler Allah'tan korkun takva içinde olun ve der ma bakiye minar riba ribanın kalanını yani faizlik teşkil eden o bölümünü bırakın in kuntum mu'minin er hakikaten müminlersiniz Bu ifade bile sıf ağırlık için yeterlidir yani bir neredeyse faiz muamelesi konuyor Öbür kefenini öbür ucuna insanın imanı konuyor. Gerçekten müminseniz, iman ehli, iman sahibiyseniz, şu faizin o bölümünü bir terk edin vurgusu yapılıyor. Feillem <gülüyor> tefalû, şayet bunu yapmazsanız, faize terk etmezseniz, fe'zenû min minallâhi ve rasûlihî, Allah'a ve rasûlüyle karşı harp ilan ettiğinizin farkında mısınız deniyor. Farkında olun. Siz Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan ediyorsunuz. Savaş açıyorsunuz demektir. Bir savaş ki öbür ucunda Allah var Celle Celaluhu. Öbür ucunda Allah'ın Rasulü var. Ona karşı harbin ne kadar ağır bir hadise olduğunu iyi düşünürsün. Ve intüptüm. Şayet tevbe ederseniz. Yani faizden vazgeçerseniz. Felekum ru'usi emvalikum reis mariniz. Yani yatırdığınız ana para sizindir. Size aittir. La tazlimun evla tuzlamun ne zulmediniz ne de zulme uğradınız. Zulm ettiğiniz insan neticede sizin kardeşinizdir. Siz faiz alarak bir insana zulm ediyorsunuz. Zulm ettiğiniz insan neticede sizin karşı Kendinize gelin dikkat edin. Bilmiyorum geçen dersime ama daha evvel ben hata hatırlıyorum bu misali verdiğimi hatırlıyorum. Yani bir insanın 1000 lirasını faize verse yüzde iki buçukla verse yüzde iki buçuk faiz yok son gayretlerle yüzde on barajını gene aştı öyle diyelim iki buçuk diyor iki buçuk'un faize verse 1000 liranın iki nedir 25 liradır. Ertesi yıl bu zenginin 1050 lirası olur faiz kazanmadığını düşün adamın eksi 25 olur. Aradaki fark nereye çıktı? Rakam olarak bir yıl önce aradaki fark zenginin bin lirası vardı, fakirin sıfır kuruşu vardı diyelim. Bir yıl sonra ne olmuş oldu? Fakir eksi e düştü, zenginin ki bin elli oldu. Yok bin oldu. Bir olunca aradaki uçurum geçen sene bin liraydı, şimdi bin elli lira olur. Anlaşıldı çünkü öbürü artık de. Şimdi aynı şey zekat olsaydı, zekat yüzde iki buçuk olduğu için aynı rakamı verdim. Zekat olsaydı ne olacaktı? Zengin fakire %2,5'unu verecekti. Yani 25 lira verecekti. Bir yıl sonra bu zenginle bu fakir arasındaki fark ne olacaktı? Fakirin artık 25 lirası var. Zenginin 975 lirası var. 975 liradan 25 çıkar. Aradaki uçurum 950 liraya düşmüş olacaktı. Anlaşıldı? Faiz sistemiyle Zekat sisteminin arasında ne fark var? 1050-950 bir yılın içerisinde rakamlar aynı olsa 100 lira fark var. Yani birisi o kadar fakirle zengini birbirine yaklaştırdı, diğeri o kadar uzaklaştırdı. Böyle bir. Bu iki %2,5 değil %10'a, %20'ye bu ülkede faiz resmi dilden %138'leri buldu. 138'in sadece resmi mi gayi resmi mi olduğunu bilmiyorum. Yakında gözüme takıldığı için. Yani kesinlikle yüzde yüzün üzerine bu ülkede bir yılda yüzde yüzün üzerine faiz çıktı. Hatırladığım kadarıyla resmi ise 112'lere kadar çıktı. Gayi resmi ise 138'lere kadar çıktı. Bir yılın içerisindeki rakamı söylüyorum. Şimdi bu uçurumun böyle olduğunu düşünün. Bu hadisenin sadece matematik tarafı. Öbür tarafta ne var? Bir insan eğer parasının üzerinde fakirin hakkını düşünüyor, zekat veriyorsa, o insan artık bu şuuru kazanan bir insan, batıl yoldan, haram yoldan para kazanamaz. Allah'ın hakkını düşünüyorsa helaliyetini de düşünür. Tamam, çalıştırdığı insana ona göre muamel eder, ona göre eşya satar, ona göre ihtiyaç giderir. Muhtaç olan bir insanın o muhtaçiyetinden istifade ile ondan yüzde şu kadar faiz alabilen bir insan ondan sonra haram helal çizgilerine dikkat etmez. Bu neye sebep olur neticede? İki tarafın fakirin zengine, marası olan insana olan nefretini kamçılar. Yıllar yılı sosyalizm bundan geçilmiştir. Parası olanların, parası olmayanları ezmesi ve onların sırtından hala para kazanmaya Devam etmesi sebebiyle nefret patlamalar olmuştur. Bu patlama komünizmi getirmiştir. Komünizmde mülkiyet hakkı yoktur, insan hürriyeti yoktur, sıkıntılar vardır. Giderek giderek bunun meydana getirdiği patlama yeniden kapitalizme dönüştürmüştür. Kısaca dünyada bir tahterebelli kurulmuştur. Bir taraftan millet usanınca öbür tarafa havaya kaldırılmıştır. Diğer taraftan usanınca öbür taraf bu tahterebelli yıllar yılı böyle oynamış gitmiştir. Halbuki zekat veren insan helalinden kazanmaya riayet ediyorsa kendisine bakan insan şöyle diyecektir. Bakın şöyle bir iş yanında şu kadar insan çalıştırıyor. Kazandığının da zekatını veriyor. Çalıştırdığı işçiye, işçiye de ücretini veriyor. Bu sefer içinde biriken o duygu, o yıldırım, o elektrik yükü yere inmeye başlayacaktır. Bu da cemiyetin hayatının içerisinde insana dostluk getirecektir. Bir de şöyle düşünün. Burada kazanan patron, işçi şu bu bilmem ne hayatın içerisinde böyle bir hiyerarşi kendiliğinden vardır. Ama bu insanlar bu hayattan sıyrılınca İslami bir ülkeyi düşünün, Gidip de camide yan yana fakirle zengin yan yana durunca beraber tekbir getirip beraber namaz kılınca beraber secdeye gidip beraber dua edince o insanların yakınlaşmasını düşününüz. İslam'ın istediği budur. Keşke böyle bir dünya olsaydı böyle yaşansaydı. Dolayısıyla insanlar ne kadar değişirlerdi. Faizin sebep olduğu hadise bu. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın yasaklık derecesi de bu. Yine Cenab-ı Allah'ın hatırlatmasıyla faizi de herhangi bir ticaret aktine benzetmekte yanlıştır. Çünkü körükleyicidir ama faizde en çok uygulanan ribennesi edir demiştik. Onların tarifini vermiştik. Şimdi altın ve gümüşlerle ilgili de vermiştik. Üzerine sorunuz varsa cevaplandırayım çünkü daha bir hayli detayı dalı bu da şu su bu su vardır. Onların içerisine doğru girmek istemiyorum çünkü öyle girince konular bitmez, tamam? Şimdi Allah razı olsun. Bu aynı zamanda yine üzerinde durduk ama yani bazen sorulan sorular sebebiyle de duruyoruz. Hangisinde durduğumu ben ders sebebiyle mi değil de kaçırıyorum. İnşallah bir başka şeyi daha bize hatırlattı. Şimdi şöyle diyeyim. Su parası vaktinde ödenmediğinde üzerine konan meblağ normalde faiz değildir. Ama faizleşebilir mi? Faizleşiyor. Normalde geç ödemenin cezasıdır. Böyle bir durumda İslam iyicisi nasıl olurdu bunun? Vaktinde ödenmeyen bir meblağ başka bir yöntem bulunarak yani karşı şahsı vaktinde ödeme icbarın başka yöntemleri bulunabilirdi. Ama hakkı nedir diye soracak olsanız. Ödeme günü diyelim ki Ocak ayının biri. Ocak ayının birinde ödenmesi gereği bir şey altı ay sonra ödenecek olsa bu zaman diliminin içerisinde yaptığı değer kaybı ödenebilir. Ödettirilir. İslam sadece bunu emrediyor. Anlaşıldı? Bundan ötesi haksız bir cezalandırma kabul edilir. Ama bu haksız cezalanmada toplu olarak millet bunu yaparsa bu sefer işte sular idaresi ve edetlikle uğraşan müessese de yara alabilir. Bunu yani bu şekilde faize benzeyen, zaman zaman da adına şu kadar de diye ifade edilen bir ödeme şeklinden Cezalandırma şeklinden bir başka cezalandırma şekli. Mesela diyelim ki bu 3 kere tekerrür ederin, 3 kere nasıl şimdi e, oyunda foul yapanı 2-3 maç oynatmıyorlar. 3 gün suyu kesilir. Bilmem ne gibi. Başka bir sistem bulunsa daha doğru bir davranış yapılır. Bunu ödenmeye icvar edilmesinde fayda var. Aksi haksızlıktır. Yani bir de bir haksız kazanç olmuş oluyor. Çok doğru bulmuyorum. Ama direkt faiz hedefli ve fazi beklentili bir şey değil doğrusu da o. Ayrısı diyelim. Bu aynı zamanda yine söylemiştik borçlarda da böyledir. Yani ben senden bundan 10 yıl evvel 10 bin lira aldıysam bu 10 bin lirayı bugün 10 bin lira olarak ödersen bu bir haksızlıktır. Anlaşıldı? Çünkü 10 bin lira aynı 10 bin lira değil. Aradan geçen bir zaten kullanma hakkını 10 yıl bir kaybetmişim. Normalde İslamiyet bu bu iyiliktir. Dosta iyiliktir yapılan yardımın bir karşılığıdır diyor. Ve bu Cenab-ı Allah katında bunun ecri beklenmelidir. Ancak her dünyevi muamelenin sevabı veya ikabı karşılığı cezası ahirete bırakılmaz. Yani kimseye borcunu ödemiyorsa bunda da borçtan hakim diyemez ki vazgeç. Ahirete kalsın Cenab-ı Allah işte müstahakını versin. Hakimin böyle deme yetkisi yoktur. Hakimin vazifesi dünya hayatındayken o soruyu bitirmektir. Bu 10 bin lirayı alıp sahibine vermektir. Başka neyi bitirmektir esasen? Bu 10 bin lira 10 yıl içerisinde ne kadar değer kaybetti? Anlaşıldı? Bu 10 bin liranın 10 yıl önce yaptığı şeyleri, alabildiği malları bugün kaç bin lira alıyor? Diyerek ki 13 bin lira alıyor. Hakim der ki bunun hesabını yaptırır. Sen 10 bin lirayı 13 bin lira ödeyeceksin. Çünkü bu kadar para o günkü on bin liraya denk geliyor der. Bu bunda Ebu Yusuf'un açık fetvası var. İmam Muhammed'in de bunu destekleyen cümleleri var. Şimdi İslam hukukunda biliyorsunuz la zarara beladırar diye bir kaide var. Bir Müslüman ne başkasına zarar verme hakkına sahiptir ne de başkası kendisine zarar verdi diye zarara zararla karşılık verme hakkı vardır. Ne ilk başlayan zarar veren olmalıdır, ne zarar gördü diye zararla karşılık veren o olmalıdır. Hadis-i Şerif'te böyledir. Yani kayda şudur, zarar gören tazmin ettirilir. Zarar veren tarafından ona tazminat ödettirilir. Tekrar ediyorum, misalindiriyorum şimdi. Sen benim tuttum da hayvanımı öldürdün diye gidip ben senin hayvanını öldürme hakkına sahip değilim. Ne yapılır? Benim hayvan sana ödettirilir. Tamam. Birisi geldi benim camımı kırdı. Kısas olsun diye gidip ben onun camını kıramam. Ne yapılır? Benim camım ona ödettirilir. Herhangi bir zarar verdiği zaman bu zarar tazmin ettirilir. Kaide, prensip budur. Şimdi burada da bir insanın 10 bin lirası erime yaptı. Diyelim ki 7 bin liraya, 8 bin liraya düştü. Onun üzerine veya hatta o 11 bin liranın bugünkü gördüğü değeri hangisi görüyorsa o meblağa ulaştırılır. Ancak bu yüzden dolayı bazı kişiler diyorlar ki enflasyon de bunun hesabı nasıl yapılır bunun enflasyondan. Enflasyon derecesine kadar ulaşan faiz faiz değildir. Bunun hata olduğunu söylemiştik. Enflasyon derecesinde olsa da altın da olsa faiz faizdir. Çünkü faiz ileriye yönelik geleceğe yönelik bir akiptir. Geleceğe yönelik sen bunu şu kadarla senden geri alırım dediğin an, bu eflasyonun altında da kalsa, üstünde de kalsa, sağında da kalsa, solunda da kalsa bu faiz aktildir ve piyasaya eder. Deminki dediğimiz ise geleceğe geçmişe yönelik bir şeyin tamiridir. Anlaşıldı? Bu insanı buna borcu vardı. Bu parada şu kadar erime oldu, bu erimeyi bu insana tazmin ettiriyorsunuz. Bu doğrudur, öbürü doğru değildir. Buradan enflasyonun altında kalan faiz, faiz değildir anlayışını çıkartmak ilmi değildir, yanlıştır. Ekonomi bilmem öyleydi, ciddiyetsizliktir. Anlaşıldı? Bu ikisi birbirinden farklı hadisedir. Bu sadece borç almada da olmaz. Vaktiyle ben eşkia'nın tekiyim, senin paranı gasp ettim. Yıllar geçti, tevbe ettim. Ar aradan bu zaman geçtikten sonra ben bunu nasıl ödeyeceğim? Bugünkü değerin üzerinden ödeyeceğim. Anlaşıldı. Eşyalarda daima asıl ve doğru doğru olan budur. Geçmişe yönelik hesap ile gelecek yönlere, geleceğe yönelik bir akit birbirinin aynı değildir. Hocam, yüzde satıyorsun. Bugünlerde zor satarsın. Bugünlerde iş tersine gidiyor. Bugün daha, daha daha daha ucuza satmak zorunda kalıyorsun. Çünkü dünya piyasasında altın düşüyor. Şu anda maalesef son hadiseler son hadiseler sıkıntıya sebep olduğu için Türkiye'de yükseliyor gibi görünüyorsun da altın dünya piyasasında düşüyor. Çünkü Türk parasını düşürdüler bu sefer. Son hadiseler ona sebep oldu. Yine bunlar caiz. Yani almışın ve i̇şte paran değerlenmiş. Ya evde paranın başına gelebilir. Yani senin Türk parası değerlenebilir. Veya hotta diyelim ki eve dolar almışın, dolar değerlenmiş veya işte euro almışın, euro değerlenmiş. Bütün bunlar olacak şeyler. E ama bundan sen birisinden dolayı kazanmıyorsun. Yani vardı için piyasanın sarsıntıları sana kazandırıyor. İniş ve çıkışları kazandırıyor. Bu normaldir. Bunu neyle yapmayacaksın? Akitle yapmayacaksın. Demin dediğimiz de o. Demin ki biz nereden dolayı bu insana pa eksik parayı tazmin ettiriyoruz? Ak yani, piyasadaki değeri düştüğünden dolayı ettiriyoruz. Bunu biz akitle 10 yıl sonra şöyle ödeyeceksin desek işte bu faiz oluyor. İkisinin arasında fark. Yani şöyle diyeyim. Ben akit yapsam, demin ki verdim. Ben 11 lirayı verdim. Arkadaşım bunun senden 2 yıl sonra 13.700 liraya alırım, gerisin geri alırım Dediğim an bu vakit olur. Bu faiz olur. Anlaşıldı? Ama iki yıl önce sen benden para almışın, iki yıl sonra ödemeye kalkmışsın. Bunu dedi ki nasıl ödenmesi gerekiyor diye düz sorusu edilse. Bunu bugün 13.700 lira ödemelisin ki o günkü dengelesin dersen olmaz. Anlaşıldı mı? Bu ikisinin farkı birbirinden anlaşıldı mı? Peki baştan şöyle Hı. Şimdi bunu demenize gerek yok yani bu değer kaybı yaşarsa vereceğim derse olur ama bunun üzerine yani ak yine dakit yapama ama buna faiz diyem demiyoruz. Evet. Çünkü buna normalde İslam hukukunda şart göz, gör, koymana da lüzum yok. Bu dediğim gibi yaşadığı kayıp zaten tazmin ettirilir. Anlaşıldı? Şimdi ben, ben de onu soracaktım dedim. Soracaklar diye konuşurken zaten aklımdan geçti. Öğrenci kredileri bazen şu anda neye endeksliyorlar bilmiyorum. Bazen beyaz eşya'ya endeksliyorlardı. Ya, beyaz eşya artarsa eksilirse diye veya memur maaşlarına endeksliyorlardı. Şu andaki endeksi neye? Enflasyon olarak mı şey yaptılar? Yani enflasyon olarak şey yaptılar. Yani bunda sıkıntı yok. Aynı şey. Bu belli bir oranda uğranılan zararı karşılamak içindir. Yani adını kötü koyuyorlar ama burada faiz akti ve faiz beklentisi faiz yoluyla paradan para kazanma hedefi olmadığı için biz öğrenci kredilerinin alınmasının alınabileceği kanatını taşıyoruz. Hocam, tamam. tamam? İşte bu artırmanın yolu yani ona sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam? Evet. Yani öğrenci olan alabilir ya. Şöyle demeyiniz, bakınız. Öğrenci biz genellikle neye göre hesap ederiz veya değerlendiririz? Ana babasının parasına göre. Öğrenci artık kendine ait bir ferttir. Dolayısıyla kendi zengin mi? Ona bakmalıdır. Anne ah şimdi millet hep anasına babasına sırtını sağlam yere dayıyorlar, Anasına babasına göre zengin oluyorlar. Alabilirler ya. Evet. Evet, noktaladık. Kira. Kira yazıyorsunuz. Parantez içinde icara. İcara. İcara verdim diyorlar ya. Evet, oradan geliyor. Esasen onunla ücret kelimesi aynı köktendir. Tabi. Ücret, icarın karşılığıdır. Bir şey mi? Evet. Evet. Fa farklı mana kazanıyor giderek. Bir de Türklerin eline geçince farklı mana kazanıyor. Şimdi bizimkiler Umreye Hacca gittiklerinde bir yerden geçecekler, aradan geçecekler. Tabi adamlara yani müsaade, müsaade edin manasına müsaade müsaade diyorlar. Arabistan'dan da müsaade yani Allah rızası için yardım edin manasına gelmiş. Yani canım. Bizde de müsaade etmeyimiz Biz farklı manaya kullanmaya başlamışız. Onlar farklı manaya kullanıyorlar. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Ücret, ücret biz fiyata ücret demeye başladık ama ücret normalde ücret menfaat bedelidir. İcara da belirli bir menfaatin parantez içerisinde faydanın belirli bir ücretle belirli bir ücretle satışı demektir. Şimdi geri döndük zihnimizi. Yeniden bu vaktan baht, yeniden dengeliyoruz. Her zaman insanlar mal satmazlar. Tamam. Mal satıldığı gibi menfaat de satılır. Birisine biz aynın satışı diyoruz. Ortada gözle görü elle tutulur bir eşya var. Birisine menfaatin satışı diyoruz. Biz dükkanı kiralıyoruz. Dükkanı satın mı alıyoruz? Hayır, onun menfaatini alıyoruz. Bu gözle görülüyor mu? Görülmüyor. Biz ondan faydalanıyoruz. Bir işçi tutuyoruz. Tamam, akşama kadar bize çalışacak. Biz onun neyini satın alıyoruz? Kendini satın almıyoruz. Hoş onu köle etmiyoruz. Neyini? Bu işçinin menfaatini satın alıyoruz. İş kabiliyetini, ustalık kabiliyetini, beceri kabiliyetini. Sıhhi tesisatçı tutuyoruz. Bizim binanın sıhhi tesisatına düşecek. Akşamleyin evine gidecek. Ve benzeri. veya da bahçeden tutuyoruz. Bahçedeki fidanları budayacak. işte su duyacak. Oradan su arka çekecek. Sıklarını alacak. Otlarını yolacak. Şöyle edecek, böyle edecek. Kısaca kendine düşen vazifeyi yapacak bir insan tutuyoruz. Bu insanın ne yapıyoruz? Menfaatini kiralıyoruz. Esasen kira da hem gayrimenkullerin kirası olur Hem aletin kirası olur Yazdıracağım onları Hem de nedir? İş gücünün kirası olur Kira bile kendi içerisinde tek değil Yani birçok şey eşya kira olabiliyor Satışlar da öyle Mal satışı olabildiği gibi Menfaat fayda satışı da olabiliyor Bilgi ve kabiliyet satışı da olabiliyor Hani insanlar doktorlara tak takılıyorlar ya iki tık tık bir fık fık ve yüz lira Yüz liraya da şimdi Şimdi yani muayene ücreti benim bildiğim yani bildiğimi söylüyorum benden daha fazla muayene ücreti 700 lira olanlar da var. Evet bir muayenesi 700 lira olanlar var. O muayene adama tıkltı iyi etse hadis veresin de daha sadece hastalığın tespiti yönünden yapıyorlar. Bir zamanlar bana bir araba gösterdiler bozuk Mercedes'e ben tarihi Mercedes'e benziyor. Ne kadar para versin dediler. O zaman da Mercedes'in fiyatı 70 bin. Dedim herhalde dedim yetmiş, daha pahalı ki. Böyle söylüyorlar bana. Hadi dedim 100 bin verelim. Çık çık dediler. Daha vermem dedim. Çık, çık deseniz de vermem. Meğer fiyatı 300 binmiş. Royce Royce'miş o. Fiyatı 300 binmiş. O zamanlar da 10 bin liraya bir araba alabiliyorsunuz. Yani şey olarak ben dedim buna 300 bin lira vereceğime 30, 10 bin liradan 30 tane araba alırım, konvoy yaparım, konvoyyla giderim. <gülüyor> yani daha havalı olur. Şimdi ama izle, şimdi orun gibi geri döndük. Şimdi bu, bu ücret, bu ücret. Gayrimenkul kirası olabileceği gibi iş gücü virgül hizmet satın alma da olabilir. Şimdi şöyle diyelim. Yani eski kitaplarımızdan ibare aktaracağım. Bu defterinizde bulunsun da istiyorum. Görünce anlaşılsın istiyorum. Tırnak içinde yazıyorsunuz. Yani ilk önce şöyle deyin. Kaynaklarımızda, kaynaklarımızda Kira şöyle tarif edilmiştir. Tırnak içinde şimdi cinsen, yani cins olarak, cinsen ve kadren, anlaşıldı? Malum bir menfaati, muayyen bir zaman için, Başkasına satmaktır. Cins, miktar, zaman belli olduğu gibi bedel de malum olmalıdır. ne kapatıyorsunuz? Bir başka tarifle, bir başka tarifle zihninizde kalıcı olsun diye çeşinlendirdim. Bir başka tarifle icare üzerine akip yapılan menfaattir. Şimdi şöyle bir cümle yapıyorsunuz, izah edeceğim. İcareler, icareler. Ma'kudun aleyh. Ma'kudun aleyh. Ha olsa yazardım, ne yapayım? Var var, ma'kud. Nasıl etti nece ayın çatlat demişler, davet demiş. Ha. Ma'kudun aleyh itibariyle iki nevidir. İki nokta üst üste ma'kudun aleyhi bir çözelim. Ma'kudun aleyh ne demek? Üzerine akit yapılan şey demek. Bu hukuk dilinde ne diye kullanılıyor? Genellikle akit mevzu diye kullanılır. Yani ben araba satıyorsam akit mevzu nedir? Arabadır. Ev satıyorsam evdir. Mağkudun aleh dükkansa dükkandır, iş gücü ise iş gücüdür. Anlaşıldı? Üzerine akit yapılan şey demek. Mağkudur ne? İkinci. Anladık mı mağkudun alehin ne olduğunu? Tamam. Şimdi bir dedik. Bir. gene ayın var. Aya'nın, aya'nın menfaatleri üzerine yapılan içareler. Aya'n demek gözle görülen eşyalar demek. Tabi zihin dinlen, latife olsun diye söylüyorum. Bu göz kelimesi garip bir kelime. Bütün dünyada aynı manalara geliyor. <gülüyor> aynı incelikler var. Şunun için söylüyorum. Göz, Türkçe'de göz. Arapça'da aynı göz demektir. <gülüyor> Buyur. Cümleyi alayım. İcareler... Yok. Ayağının yok. Ayağının menfaatleri üzerine yapılan ayağının menfaatleri üzerine yapılan icareler. Evet. Uluslararası bazı şey var dedim ya. Ayın Arapçada göz demek. Türkçede göz. Arapçada çeşim demek. Çeşme giriyor ne demek? Ağlayan göz. Evet. Bizim şiirlerimizde çoktur. İşin garibi. Biz su gözüne de göz deriz. Pınara kaynayan yere göz ederiz. Aynı şey Arapçada da var. Yani aynı şey Farsçada da var. Bizim çeşme nereden geliyor? Çeşme. Gözden geliyor. Çeşme. Yani bakınız yani e su suyun kaynadığı yere de Arapçada aynı ifadesi kullanıyor. Bizde de göz ve göze ifadeleri kullanıyor. Arapçada da çeşme ifadesi parçada da çeşme ifade başka dillerde de var. Nereden bu şeyi özelliği kazanıyorlar hepsi hapsi çeşme. Herhalde ağlayınca hepsinden su çıktığı için. Evet, tamam. Burada ayn ayan da neyine gözle görülen şeylere elle tutulan şu masa ayandır. Dükkan ayandır. Ama iş gücü değildir yani onun için. Bunlar üç kısma ayrılır diyorsun şimdi. Bunlar üç kısma ayrılır. A. Hane. Hane ne demek? Ev demek. Arazi. Virgül. Dükkan gibi gayrimenkul icareleri. B, elbise, araba, kaplar, kapkacak yani daha doğrusu alet belki ah, kapkacak virgül aletler gibi nakledilebilen nakledilebilen Eşyanın kiralanması. Erbise kirası var mı? Var. En çok ne de var? Gelinlik, hocam. Gelinlik de var şimdi. Milletin para kalmayınca gelinliği kiralamaya başladılar. Evet. Gelinliği de laf aramızda. Gelinlik diyor kiralaya verenler de parasından yani maliyetinin ilk katına kiraya veriyorlar. O da ayrı. Evet. Şimdi tabi Ticaret farklı bir şey. Bizim ev sahibimiz vardı. Çocukları şey yapıyor. Araba parçası alıp satıyorlar. Şimdi evin önünde de yaklaşık böyle bir buçuk iki kilometrelik bir yokuş var. Hafif bir yokuş. Kar yağınca o yokuşa arabalar çıkamıyor. Yokuş yüksek değil ama araba patanaj yapıyor. Çok da araba geçmediği için yol geniş. Kar kapatıyor. Kar kapatınca da çıkamıyor. Şimdi evden telefon ediyorlar. Kar başladı, arabalar çıkamıyor deyince ne oldu? Dükkandan zincirler geliyor. Yokuşun dibinde zincir satıcı başlıyor. Zincirler satıp tüketiyorlar. Tabii bu ticari bir zeka. Ticari zeka farklı bir zeka oluyor. Ama diyorlar ki kendileri anlatıyorlar. Bir tanesi bunlardan 5 tane zincir almış. Bunlar da sevilmişler. 5 zinciri birden satıyorsun. Gayet güzel. Ya bu sonra aklımıza geldi. Bu 5 zinciri ne yapacaklar diye. Hemen orada bir organize olmuşlar. Zincirleri aşağıdan arabalara takıyorlar, yukarıya çıkıp da dücula çıkınca bir tanesi söküp geri alıyor. Kiraya veriyorlar zinciri. Yani, Valla bizim iki katımız para kazandı diyorlar. Şimdi isterek eve de bak, dükkana vardık, yeni zincir siparişi vereceğiz, zincir fiyatları 60 bizim karın yarısı da öyle gitti diyorlar. Ada, adamın hem zincirler yerine kalıyor hem de bizden çok kar etti diyorlar. Ticaretin içerisinde ticaret var, kira bak satıştan daha karlı olabiliyormuş. Şimdi dedik mi alet kiraları da olabilir yani elbise kirası da olabilir kap kiralara alet kiralara oldukça oluyor bir de şimdi araç kira sadece Arap değil işte e, nasıl diyeyim kepçe kiraya verme işte e, taşları delen var içerisine dinamit yerleştirmek için herkesin satın alamayacağı şimdi büyük aletler var dolayısıyla onları kiraya verme çok daha büyük olmaya başladı. C bir de hayvan kiralamaları var. Şimdi bunlara dikkat ederseniz elbise de, hanede, arazide hep elle tutulan, gözle görülen hayvanda elle tutup gözle görülen şeyler. Biz bunları ne diyoruz? Ayan diyoruz. Yani şey olan, kendi varlığı olan demek. İki, insanların emeklerinden, insanların emeklerinden ibaret olan menfaatler. Tamam. üzerine yapılan akitler. Şimdi bu ikinci şık birinci genellikle bir, ikinci şık üzerinde de ikinci İkinci şık da ikiye ayrılır. Yani şu olarak şunu söyleyiniz, şöyle yazınız. Bu şekilde kiralanan şahsa bu şekilde kiralanan şahsa Eciğir denilir. İ'nin şapkası var. Eciğir de iki kısma ayrılır. Tamam. Bir, Eciğir'i has. Buna A, B mi diyorsunuz? Gene A deyin. Yukarıda bir göğü. Buna A deyin. Eciğir'i has. Yani ne demek? Hususi ecir demek, hususi işçi demek diğer adıyla. İzah edince anlaşılacak. Yalnız kendisiyle yalnız kendisiyle akit yapan insana hizmet vermek için tutulan kişiye denir. Aylıkçı hizmet, yani aylıklı hizmetçi. Aylıklı hizmetçi. Hasta bakıcı. Bahçıvan. Şoför, yani özel şoförü kastediyor, şoför gibi. Şimdi... Tabii bu insanlar yani iyi dikkat ediniz. Ben bir bahçıvan aldım. Gelin ki bugün çalıştı. Ağaçları budadı. Bahçeyi şekillendirdi. Suyunu salıverdi. Tamam ertesi gün bahçeyle ilgili iş yok. Tamam. Ufak tefek işler yapsa da gününün çoğunu ağacın birsinin altına oturdu. Yan geldi orada şey yaptı. Sen dün çalıştın da bugün çalışmadın diye parasını kesme imkanım yok. Bu insana aylık ya iş yapsa da yapmasa da, işinin oranı çok olsa da olmasa da ne yapıyorsun? Aylık olarak anlaştığın fiyatı veriyorsun. veya yer yevmiye anlaştıysan, yevmiye, eskiden yevmiye yaygındı, günlük fiyat şimdi vermeye zor geldiği için insanlar aylık aylık ayda olunca da vermiyorlar. Ona da razı günlükten vazgeçtik. Aylığı verseler gene iyi. Tabi öyle deyince şey aklıma geldi. Ebu Hanife Rahimallah, Ebu Yusuf talebesi fakir birisidir, yetim birisidir. Ebu Hanife Rahim Allah. onun demirci yanında çalıştığını öğrenince daha doğrusu demircinin yanına giderken camide Ebu Hanife'nin namaz kılınca Ebu Hanife'nin halkası gözüne takıyor konuşulanlara kulak veriyor hani olucu oğlak gözünden belli olur derler o da merak ediyor sözlere kapılıyor halkaya oturuyor demirciyi de boşveriyor gitmiyor sonraki günlerde de gelip halkaya katılıyor ama çok geçmeden eve para gelmeyince annesi durumu fark ediyor. Annesi geliyor, hışımla içeriye giriyor meşcide. Kullandığı kelime aynen şu, çocuğu yakalıyor. İçeridekiler selam da vermiyor. Ebu Hanife bir şey de söylemiyor. Sen Ebu Hanife ile ne aşık atıyorsun diyor. Ebu Hanife'nin yemeğe pişmiş önüne düşmüştür diyor. Senin para getirmen lazım diyor. Çocuğu kaldırıyor, zorla götürüyor. Ondan sonra demirci çırağına veriyor, geliyor. Ebu Hanife Rahimoğlu'na hiç ses çıkartmıyor. Ses, ses, ses çıkaracak bir durum değil zaten. Şöyle olarak daha sonra ders bittikten sonra arkadaşlarına diyor ki oradakilere gidin diyor Ebu Yusuf'a o demirci ne kadar veriyor o parayı öğrenin diyor. Neyse gidiyorlar demircinin verdiği yemeyi öğreniyorlar. Gündelik her gün istisnasız o biraz da artırarak Ebu Yusuf'un eline ödüyor. Ebu Yusuf böyle okumuş birisidir. Ebu Hanife okutuyor, Ebu kendisi bursuyla okutuyor. <gülüyor> Tam burslu. <gülüyor> Dolayısıyla şerif şerifte burs varmış demek ki. Burs, burs verenlerin piri Ebu Hanife. <gülüyor> öyle diyelim şey olarak. Talebesini öyle okutmuştur. Yani devrin en büyük alimlerinden birisi olmuştur. O, de, yani o değil kendine tahsis edilen işi yaptığı sürece o artık aylıkçıdır. O iş için hususi tutulmuş bir insandır. Kendiyle ilgili işi yapacak. İşi çok da olabilir. Nasıl diyeyim o gün ter tırnağından sökmüş de olabilir. Bir başka gün iş olmayabilir de. Hani şey o gitti nükteler bitti. Tam şimdi lazımdı. Mart ayı gelince bir kediler uyumaz bir de maliyeciler diyordu. Şimdi şu olarak yani uyumuyor. Gece Mart ayı geldi, o yılbaşı geldi. Muhasebecilerin işi çoğalıyor. Sonra geçtikten sonra kay kayboluyor. Bu nevi işler var olur. Ramazan zam Buyur. Aramadan gelince imamlara zam. öyle, <gülüyor> öyle Evet. Fena fikir değil. Şimdi birisi de sifir Ramazan ayında imam alıp sonra bırakıyormuş falan. Yumurta fiyatını sormuşlar da altısı beş lira demişler, altinci istiyorum demiş. Onu <gülüyor> b be dedik, eciri müşterek. Birincisi neydi? Eciri xasıdi. İkincisi eciri müşterek. İki nokta üst üste. Kendisiyle anlaşma yapan. Herkese hizmet sunan insandır. Terzi Saat ve elektronik tamircisi Araba tamircisi hammal sığır maç sığır maç unuttuk artık Ço çoban evet Köyde, köydeki özellikle sığır çobanı evet bizim yerli kovboylar k <gülüyor> ver evet. ne evet eee yani, sığırlara maç isteyen sertan Bizde, bizdeki adıdır. Sıhhi tesisatçı. Sıhhi tesisatçı gibi. Şimdi araba tamircisi tamir için gelen herkese işinin karşılığı hizmet sunar. Bu insanlar yemeği almıyorlar. Bu insanlar neyin karşılığını alırlar? Yaptığı işin karşılığını alırlar. Yani arabayı tamir eter. O arabanın ücreti neyse onu alır. Bu insan çalıştığı zaman, iş ürettiği zaman ücret alır. İş üretmediği zaman oturur, bekler, çayını içer. Başka yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bunu bu, bunu bekler. Bu insanlar dedim ki işinin ağırlığına, işinin önemine ve ehemmiyetine göre alırlar. Bunda da hileler var. Bir dostun akrabanın yanında oturuyorum. Bir televizyon geldi. Televizyonu bir kontrol etti. Ondan sonra onu evladım şuraya koy dedi kalfaya. Neyse koydu. Delikanlıya yarın ikinci sonu gelir alırsın dedi. Tamam dedi o da gitti. Neyse o konulduğu yerde oturdu. Bütün yaptığı inanın 3 dakikayı bulmamıştır. Bir yeri kaynattı bir yerde bir şey yaptı. Anlamış ilkinden ondan tamam dedi bunu üzerine yaz şunu da yaz. İkinci sonu gelecek diye de yaz koy şuraya. Tabii bu sefer bu bana dokundu. tak Takıldım. Ya bu kadar kolay dedim. Adamcağızı bekletsen yarım saate de razı. Bir daha gidip bir daha gel. O zaman kıymetini bilmezler dedi. O zaman para vermek de istemez dedi. Bu kadar kolay olduğunu görürse dedi. Dolayısıyla o yarın geldiğince bunu işte, o büyük zannedecek dedi. Ben de ona göre para isteyeceğim dedi. Olur muyuz? Şimdi bu ve benzeri yani onların her herkese hizmet verirler. herkesten karşılığını alırlar. Bunlara ne diyoruz biz? Ecebi müşterek diyoruz. Herkese açık hizmet sunan insanlar demek Tamam. Şimdi buyur. Dakika, pardon, öyle de var. Bu da yani şöyle diyeyim bak bu doğru mu doğru değil esasen. Ama haklı da. Yani insanımız da öyle. Yani diyelim ki bu kadar basit olduğunu görse bu sefer çatır çatır pazarlığa kalkar. Hocam, devlet yani imza i̇mza evet devlet de devlet dairelerindeki başka. Yani Bürokrasiyi hedef zanneden, başkasının eziyeti, üstünlük kabul eden dünya kadar insan var. Bir yerde Araplarda da aynı şey yaygın. Yani biz ne diyoruz? Yani bugün git yarın gel diyoruz. Araplar bukra. Direkt yarın demek. Cezayir'de bir arkadaş tanıdık. Ya yetti demiş artık. ya Bukra, bukra, bu, bu kaçıncı bukra demiş. Yani vazgeçin şu bukrayı söylemeyin artık demiş. Cevap o zaman ba da bukra demiş. Yarından sonra. Şimdi Şimdi bıktım demiş Bukra Bukra'dan. O zaman Bade Bukra. Şimdi bitmeyen tükenmeyen yani böylece işler bitmiyor. Hayat bitiyor. Ömür bitiyor. Gerçekten öyle. Şimdi şöyle geliyoruz. Şunu yazıyorsunuz. İcara yani kira Kur'an Sünnet ve tarih boyu Teamül ile tarih boyu yani onunla amel etmekle meşru kılınmıştır. Yani İslam gelince kaldırmıyor. Tarih boyu var. Kur'an'da da izleri ve deliller var. Tamam. Sünnette zaten var. Ben bunun içerisinden örnek biraz da ibretli olacak bölümünü sadece paylaşacağım, noktalayacağım. Kur'an-ı Kerim'de insan kiralama, işçi tutmayla ilgili var mı? Var. En basiti, Musa aleyhisselam kim tarafından kiralanıyor? Çalışan çoban olarak Şuaip aleyhisselam tarafından kiralanıyor. Musa aleyhisselam geliyor bir kuyu başına, Medyen diyarına geliyor, şeyden kaçıyor, Mısır'dan ve Firavun'un zulmünden kaçıyor. Niye? Vurmuş bir tane Mısırlı'ya. O da dayanıksız çıkmış ölmüş. Bu sefer katil durumuna düşüyor. Üstelik şeyden, kralın ileri gelenlerinden bir tane askeri öldürüyor. Dolayısıyla orayı terk ediyor. Medyen diğerine geçiyor. Orada bir kuyu başına geliyor. Kuyudan su içiyor. Biraz kendine geliyor. Kuyuya biraz sonra kuyu başında karş çobanlarla karşılaşıyor. Bütün çobanlar hayvanlarını suluyor. İki tane kızcağız kenara çekilmiş. Suya saldırmak için sürüyü zapt etmeye çalışıyorlar. Bir de hayvan seni dinlemez ki. Onun su ihtiyacı var. Onunla boğuşup duruyor kızcağızlar. Yanlarına varıyor. Siz ne hayvanları sulamıyorsunuz diyor. Nasıl sulayalım diyor. Şu anda erkekler suluyor. Babamız yaşlı bir insan diyor. Kardeşimiz de yok. Baştan sürünün gelecek yok. Biz de onların sulamasını bitiriyoruz. Onlar çekiliyorlar. Ondan sonra biz sulayabiliyoruz. Musa Aleyhisselam kovalarını alıyor, şakır şukur suyu çekiyor, hayvanlarını da suluyor. Kızlar sevinçli. Hem çabuk suladılar, bütün hayvanların bitmesini beklemediler, hem, hem de kendilerinden güçlü bir insan hayvanlarını suluyor. Herkes kuyu başından dağılıyor. Musa Aleyhisselam suyunu içiyor, tabii ağacın altına oturuyor, sırtını ağaca dayıyor. O zaman yalnızlık da çöküyor içerisine. Ne diyor? Oradaki duasını çok koçlanıyorum, çok söylüyorum. Ya Rab sen bana ne indirirsen ben ona fakirim diyor. Bana indireceğin, bahşedeceğin her şeye karşı ben fakirim diyor. Cenab-ı Allah'a fakirlik izalesinde problem yoktur. İnsanlara el açmakta zillet vardır ama Allah'a el açmakta izzet vardır. Dolayısıyla yani biraz sonra kızcağızlardan bir tanesi utanarak yanına geliyor. Çünkü evde babası sormuş. Hayırdır bugün erken geldiniz. onlarda da anlatmışlar. Böyle birisi hayvanlarımızı suladı diye. İkram edelim demiş. Yani yabancıya benziyor. Dolayısıyla ikram edelim. Davet ediyorlar eve. Kızcağız utanarak geliyor. Babam seni davet ediyor diyor. Mükafatlandırmak istiyor diyor. Musa aleyhisselam da ayağa kalkıyor. Ne diyor kızcağızla beraber varıyorlar. Ondan sonra Şahip Aleyhisselam'la konuşuyor, başından geçenleri anlatıyor. O ona inşallah bu sıkıntıların geçeceğini vaat ediyor. Konuşmalar sırasında, konuşmalar tamamlanca Kız ne diyor? Baba diyor, onu kirala diyor. Yani çoban tut. Kiralayacağın, yani işçi olarak tutacağın insanların en güveniliri ve güçlüsüdür diyor. Yani tutabileceğin insanların en güveniliri. El-Gaviyyul-Emin ifadesi kullanılıyor. Hem güçlü hem de emin. Güçlü olduğunu nereden anlıyor? Sucak içinden. Ayrıca bir başka rivayette kuyunun ağzını da iş bittikten sonra bir kaya ile kapatıyor çobanlar. Musa re tek başına kayayı kaldırdığı zikrediliyor. Eğer o rivayet doğruysa bu rivayette bize İsrailiyattan geliyor. Ama İsrailiyattan her şey, gelen her şey yanlış demek değildir. Bu biraz daha güçlü bulunuyor ve aktarılıyor. Şimdi şöyle diyelim, şöyle ama bundan daha önemli bir şey var. Kız güvenilir olduğunu nereden biliyor? Musa'nın bir ahlakını tespit etmiş. Onların kenarda beklemesi onu rahatsız ediyor. Dikkatini çekiyor bir hiç kimse aldırmayabilirdi. Geliyor, niye siz hayvanları sulayamıyorsunuz diyor, sulamıyorsunuz. Sebebini öğreniyor, öğrenince de yardım ediyor. Bu bir ahlaki bir üstünlüktür, bu güzel. İkinci bir şey daha var. Yolda gelirken kız dikkat etmiş. Kızı öne düşürüp de peşinden gelmiyor. Sen bana yardıma yolu tarif et diyor. Çünkü yollar inişli çıkışlı şöyle böyle. Giyimlerde o zamanın şartlarına göre. Öne o düşmüş. Sen bana yolu tarif et diyor. Kız sağa sapacağız deyince sağa sapıyor. Sola sapacağız diyor. Sola sapıyor. Kızın peşinden gelmiyor. Kızın bu dikkatini çekmiş. Baba bu insan güvenilir insan diyor. Musa Aleyhisselam da biliyorsunuz. Yani Musa Aleyhisselam'ı Şuayb Aleyhisselam kiralamıştır. Ona epey bir çobanlık yapmıştır. Kızlarıyla da evlendirmiştir. Böylece iyi bir damat kazanmış. Şimdi gerisi, gerisin geri döndük. Yani aynı zamanda çalışan insan güvenilir ve emin olmalıdır. Bu da işin ahlaki boyutları. Pekala sünnetten örnek ne var? Sünnetten bir hayli var da bir tanesi hepinizin bildiği. atul ecire ecrehu qable en yecib fe araguhu'' deniyor. Feltinizin bildiği hadis ne demek? Bir işçiye ücretini alın teli kurumadan verin demek. Geciktirmeyin demek. Bunu genellikle biliyoruz. Şimdi şu var. Ebu Hureyre'nin rivayeti bir başka hadis-i şerif var. İnanın en az bunun kadar önemli ve paylaşılması gereken bir hadis-i şerif. Hadis-i şerif kutsi hadislerden yani Cenab-ı Allah'ın lafzıyla söyleyiş lafzıyla aktarılan hadislerdendir. Bu hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Bu hadis Bukhari'nin büyü bölümünün icara kısmında anlatılıyor. Buhari hadislerinden. قال الله تعالى <gülüyor> Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. "Feleatun ene hasmukum yawmül kıyame." Üç kişi vardır ki kıyamet günlerinde onların hasmı benim. <gülüyor> Karşılarına ben duracağım. er a tabi ve gader" Benim adımı anarak ahit verdi, yemin verdi ve bu insanın ahdini tutmadı, vefasızlık etti. Yani ismimi bir ahit için kullanıyor ama o ahde vefa göstermiyor, o ahdi bozuyor. Ahde vefasızlık ediyor, ahde hıyanette bulunuyor. Bunun hasmiyim diyor. وَرَجُلُمْ بَاَحُرًا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ Bir insan ki hür insana alıyor, satıyor. İnsan ticareti yapıyor, bundan dolayı kazanç elde ediyor. Bu kazancı da normal görebiliyor. Tabi Afrika'ya gidip binlerce insana ondan sonra hayvanlar gibi tuzağa düşürüp, yakalayıp Amerika'ya, Brezilya'ya bilmeyip götürüp satanların bunda payı epey üzerinde durulmalı. Ve raculün <gülüyor> bir başka, üçüncü kişi kim? Raculün istecera eciyran bir işçi tuttu fa <gülüyor> minhu. Ona işini yaptırdı, Varım yu'tihi ecrahu, ücretini ödemedi, onu atlattı. Bu üç tip insanın kıyamet gününde has mı benim diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla biz hem burada neyi öğreniyoruz? İnsan kiralamanın, insan çalıştırmanın, günlük veya aylıkçı tutmanın, ecih has dediğimiz aylıkçı ve benzeri tutmanın, Ayrıca gidip saat tamir ettirmenin, araba tabir ettirmenin, işte parke döş ettirmenin meşru olduğunu, bu nevi faydalarından istifadenin İslami bir alışveriş, akit şekli olduğunu öğreniyoruz. Esasen şunla epey uzadı ama şunla da noktalayalım yani ayet-i veya burada durduk. Tamam onunla başlı bir başka ayet-i paylaşacaktım. İnşallah onunla başlarız, onunla devam ederiz. Onu da söyleyince de, hakkını vermek gerekir. Noktaladık. Demek ki hem bu meşru hem de nedir hakkının verilmesi gereken bir rakittir. Evet. İsrailiyat dendiğinde tam olarak ne anlamalıyız? Bize Beni İsrail kanalıyla gelen, orada yaşanıldığı söylenen aktarılanların tamamına İsrailiyat denir. Bu İsrailiyat bilgileri doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Anlaşıldı? Hepsi doğru demek olmadığı gibi, hepsi yanlış demek de doğru değildir. Ama o devirde yaşanan bir bilgi Peygamber Efendimiz bize anlatıyorsa veya Kur'an-ı Kerim bize anlatıyorsa tamam. Ölçümüz budur. Diğerlerine ihtiyatlı yaklaşmak daha doğru olandır. Eğer hak ve hakikate İslami prensiplere uymuyorsa hiç anlatmamak doğru olandır. Anlaşıldı? İslami kayda ve prensiplerle çelişki teşkil ediyorsa İsrailiyet bilginin anlatılması doğru değildir. Ama her İsrailiyet bilgisi yanlış demek değildir. Sadece hurafe olan veya yanlış olana İsrailiyet denmiyor. O milletten bize gelen bütün bilgilerin adıdır. İsrailiyet kelimesi. Tamam. Olumsuzlukla alakalı haşa mesela İsrail kelimesi Kimin adıdır esasen? Yakub Aleyhisselam'dır. Anlatıyorlar. Neden İsrailiyatta neden Yakub Aleyhisselam'a İsrail kelimesi onlarda haşa Allah manasına gelir. ne sen İsrail denmiştir Allah'la güreşen manasınadır diyorlar. Haşa Cenab-ı Allah'la ya Yakub Aleyhisselam güreşmiş de onu yenmiş. Al sana safsata. Lut Aleyhisselam eşkiye başlıklığı yapmış bir müddet. Al sana safsata. Bunun gibi bir sürü hatalı var. Doğru olana gelince Peygamber Efendimiz hani bir mağaraya, üç insan bir mağarada deprem olunca kilitli kalıyorlar ya. O da İsrailiyattır ama Efendimiz anlatıyor. İşin boyutu o zaman o da değişik. O bizim için geçerlidir. Öbürleri safsata olanlar geçerli değildir. Yani. Etiketlere yazılan 4.99, 2.99 gibi fiyat ibareli aldatmaya yönelik kabul edilebilir mi? Yani hayır bu fiyat ilanıdır ya. Eğer oraya maliyet mesela 3 lira yazdıysa tamam veya 2.99 yazdıysa buradaki aldatma şu demek. Yani 3 demiyor da 2.99 diyor rakam göğe, göğe bana daha çok görülüyor ya. 3 dese daha sade olacak. Ama yani bu aynı zamanda yani fiyat koymada çok titiz davranıldığını da ifade için bu nevi rakamla koyuyorlar. Moda moda olmuş. Ama ben bunu 3 liraya mal ettim diye yazıyorsam, 1 liraya 1.5'a mal etmişsen bu aldatmadır işte. Tamam 2.99 ben 3 lira veriyorum bana. Bir vermiyor ki. Üstünü ver diye tutturacaksın. Tamam. de ver diye tutturacaksın. Buraya yazmasaydınız diyeceğim. Evet. Bir, 99 milyon aldığımız eh. şey daha çok alışveriş da şey için evet. görüşü da Evet. Verdiğimiz paranın diğer kaybını bugün neye göre belirleyebiliriz? Yani enflasyonu göre dedim. Yani enflasyonda da daha önce de izah ettiğim için kısa geçiyorum bazen enflasyon tam İslam'ın istediği gibi hesap edilmiyor. Niye hesap edilmiyor? İşte işin içerisinde kozmetik ürünler de var. İşin içerisinde belki içkiler de var. İşin içerisinde caiz olan ama enflasyona konmaması gerekenler de var. Ne gibi? Plastik çiçekler gibi. Bunlar İslam. Bunlar ama yalnız virgülün sonundaki son rakamlara doğru tesir ederler. Onun için günümüzdeki enflasyon e, geçerlidir. Yakanım pazarda çalışıyordu. Oraların düzgün yerler olmadığına kanaat getirdi ve ayrıldı. Hayır, keşke ayrılmasaydı da düzgün çalışsaydı. Bu da bir şey. Orada da insana ihtiyacımız var ya bizim. 3-5 ay çalışmadı. Bu durumda onu çok zorladı haliyle. Şimdi de bir markete girdi. Orada içki satıldığından dolayı canı sıkılıyor. Et pazarda çalışsaydı daha iyiydi. İçkileri her gece ona saydırıp ciroyu falan hesaplatıyorlarmış. Kendisi orada güvenlik hırsızlıkta oluyormuş. Sanki içkilerin başını beklermiş gibi bir görev var. Sadece bu kişinin ne yapmalı? Başka iş bulmalı. Allah Teala cümlemizden razı olsun. Öyle diyelim. Alimlerin abidleri olan üstünlüğü Allah'ın veli kullarına karşı da yani veli kullar alim değilse veli değildirler. Yani ilim ehli olmalar ve ilimle muamele etmeliler. E, dolayısıyla cahil Cahil teslimkar olursa çok şey elde edebilir ama yani bir insan ben e, Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'nin de var. E, kendisini ilim ehli zanneden cahilden korkarım diye bir ifadesi var. Hakikaten öyledir. Her an hataya sürüklenebilir. Onun için yani e, veli kul Allah'ın sevgili kulları ilim ve irfan için gayret eden kullar olmalıdır. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yani ya İlim olma yolunda ya alim ol ya alime seven ol e, veya hatta en azından seven ol e, ilim veren ol alan ol veya hatta seven ol dördüncüsü olma diyor. Hakikaten üzerinde her mümin kardeşimizin e, düşünmesi gereken bir tavsiyedir öyle olmalıdır. Taksitle alışveriş faize girer mi? Hayır. Yani mal sattığı ve karşılığı mal olduğu sürece girmez. Sadece Bey'ül İne'ye aynı şahsa satışı bundan istisna etmiş ve üzerinde durmuştuk. Kısaca cevaplandırayım istedim.